O müjde bana geldi dedi. Kim getirdi benden önce? Ebu Bekir senden önce ulaştırdı bana. Ah dedim Ebu Bekir yine geçtin beni. Hiç seni geçmeyecek miyim ben? Bir hayrı da bana bırak ben yapayım demiş o gün orada. Ama sonuna kadar hayırların öncüsü hep Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okurken ona söylediği o söz.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 Muş'un bu güzel insanlarına, sahabeyi ve İbn Mesud'u gerçek manada sevmeyi nasip etsin. Onların önderliğinde ve örnekliğinde sizleri yürüsün inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekat.